Mesin hükmü nasıldır hocam? Abdest alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Güzelce. Abdest aldığımızda ne kadar süresi vardır? Hanefi mezhebine göre mesin müddeti e, seferde değil de mukim halinde e, 24 saattir. Seferilikte 72 saate kadar çıkıyor. Şimdi abdesti aldık, mesimizi giydik, mesi giydik. Aldığımız abdest bozulmadan... Ayağımızdan mes'i çıkartırsak hiçbir mahsuru yok. Ama bir müddet sonra abdestimiz bozuldu, biz abdest aldık. Mes üzerine mes ederek abdest almışsak, onu çıkarttığımız zaman mes'i de bozuluyor. Yeniden abdest almak lazım, ayağımızı yıkamak lazım. Dediğim gibi sefer olmayan mukib halinde bunun müddeti 24 saattir, seferde 72 saate kadar çıkıyor.